giren yani filmlere bakacağız. 3. Malatya Film Festivali'nin ödül töreni dün akşam yapıldı. Ona değineceğiz. Oradan başlayalım isterseniz. 3. Ee, kez bu yıl 3. kez gerçekleştirilen Malatya e, Film Festivali e, dün akşam yaptı törenin ardından sona erdi. Bu yıl ulusal yarışma oldukça e, birbirinden iyi filmlerden oluşuyordu ve bu filmlerin arasından Emin Alper'in yönetmenliğini yaptı. Tepe'nin ardından en iyi film Ödülüne değer görüldü. E, Tepedin Ardı'yı hatırlayacağınız gibi Şubat ayında Valim Film Festivali'nde ilk kez gösterilmişti. E, orada çeşitli ödüller kazanmıştı. En iyi e, ilk film ödülünü kazanmıştı. E, ayrıca e, yönetmenlere verilen Manson ödülünü de almıştı. Film, e, daha sonra İstanbul Film Festivali'nde de en iyi film seçildi. E, film ayrıca e, Berk Akman, Furkan, Berk İlhan, Mehmet Okuroğlu... Dan oluşan e, erkek oyuncu grubuna da en iyi erkek oyuncu ödülü verildi. En iyi yönetmen ödülü Lal Gece filmleri Silicon Oldu hatırlarsınız. O da Berlin Film Festivali'nde Generation bölümünün en iyi filmi seçilmişti. E, Lal Gece bu yılın iyi filmlerinden bir tanesi olarak evet. öne çıktı. Festivalde en iyi kadın oyuncu ödülünü sizler edildi ki performansıyla Jaleh Arkan aldı. E, yine yakından takip edenler hatırlayacaklardır Jaleh Arkan anlattı. Aslında Portakal'da da ismi çok geçen birisindi ama e, onun üzül almaması bir olarak değerlendirilmişti. E, en iyi müzik ödülünü Ateşin Düştüğü Yer filmindeki e, bestesiye müzik dilini Saak İçmen aldı. Bunu da yine hatırlayacaksınız. Adana e, Altın Kozu Film Festivali'nde müzik dalında e, özellikle değer e, çalışma bulunamamıştı. Orada da Saak İçmen adı yine çok konuşulmuştu. Saak müziğinin iyi olduğu neden ona ödül verilmediği gibi bir tartışma da dönmüştü. Benim de üyesi olduğum Siyah Film Hazarları Derneği ödülü de yine Tepe'nin Arda filmine gitti. Bu yıl Malatya'da böyleydi ama ben Malatya'ya gitme fırsatı bulamadım bu yıl. Ancak anladığım kadarıyla oradan ...golgeye giden, oradan geri dönen arkadaşlarımla e, yaptığım ve gelen haberlerden takip ettiğim kadarıyla... E, ...geçen yıla oranla özellikle bu yıl organizasyon açısından biraz problemli bir yıl olmuş diye haberler geldi. Tabii ki e, bu e, sadece benim duyumlarım, orada değildim öyle aktarayım. E, Malatya'da bir de e, uluslararası metraj film yarışması var. E, uluslararası yarışmanın birincisi ise No Filmi oldu... Ee, en iyi yönetmen ödülünü e, Ben Zettin aldı. Düşler Diyarı ki bu film en iyi film içinde e, adı geçen isimlerden bir tanesiydi. Ee, en iyi kadın oyuncu ödülünü Rachel Vivanza, en iyi erkek oyuncunu Roy Asafko aldı. Bu özel ödülü ise yine Düşler gitti. Bir de tabii ki Atatürk'ün. E, ...yoklamadan geçmeyelim... ...çok şikayet ediyorlar... ...çok haklı olarak e, bizi görmenizden geliyorsunuz... diyorlar kısa film ödülleri de vardı... ...adın Anmalatya'da... da ilk kısa filmin ödülü Aralık filminin oldu... ...DON filmi de Jüri Özel... ...ödülü aldım e, ...şimdi önümüzdeki dönemde... ...Gizli Film Festivali var... ...bu ay sonunda başlayacak... ...Ankara, Ankara'dan sonra da Sinop'a gidecek... E, ...o zaman yaklaştığında ...Gizli Film Festivali ile ilgili de... ...konuşma fırsatımız olacak... Vizyona dönersek bu hafta vizyonuna üç sahne film giriyor. zayıf bir vizyon haftası da, yani film adil açısından zayıf bir vizyon haftası gibi görünüyor. Ee, bu filmlerden bir tanesi nihayet sona eren alacak aranlık serisi e, şafak vakti bölümü ki. After eighteen years of being utterly ordinary, I finally found I could shine. I was born to be a vampire. So beautiful. We're the I didn't expect you to seem so... you? I have to report a crime. The collins they've done something terrible. Srandor, the Volturi think Renesma is an immortal child. She was born, not bitten. She grows every single day. Oh, my. Maintaining our secret has never been more imperative. <sighs> What is it, Alice? The Volturi, they're coming for us. If enough people knew the truth, maybe we could convince the Volturi to listen. My family's in danger. I need your help. We'll join you. We will stand with you. A lot of red eyes around here. I'll never let anybody hurt you. dördüncü film olarak bir final yapılmıştı ve bu finalde ikiye bölünmüştü. İlki geçen yıl bu vakitlerde tam bir yıl önce vizyona girmişti final bölümünün. ikincisi de bugün itibariyle vizyonda açık söylemek gerekirse ben bu tür böyle ergen aşkları melez aşk hikayelerini falan çok ilgili izleyen birisi oldum. Dünki Alacakaranlık serisinin bende de hani, önemli bir etki yarattığını söyleyemeyeceğim ama yine de Kurtadan Vampir Çatışması onun yarattığı ya da vaat ettiği aksiyon filmi e, bir anlamda de kılıyordu. E, bu, bu açıdan bakıldığında da bu aksiyon yükseldiği bölümlerde film e, ilginç ve cazip halde geliyordu. Yalnız e, şöyle bir şey açıkça söylemekte fayda var: e, ikişer saatlik iki bölüm halinde yapılan final aslında tam bir seyirciyi e, yol mu takti olarak düşünülmüş çünkü aslında toplandığında 90 dakikalık bir hikaye yok. Final bölümünde de yine zaten e, Belli ile Edward arasındaki o büyük aşk hikayesinin e, bağlandığını ve mutlusuna ulaştığını final bölümünün ilkinde görmüştük. Dolayısıyla e, şimdi bu aşk kısmı dışarıda kalınca e, aksiyon beklentisi daha da yukarıya çıkıyordu. Ama bu açıdan da büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim. Finalde vampirlerle vampirler ve kurt adamların birlikdiliğinin kötü vampirlere karşı e, de çatıştığı bir sahne var ama çok daha iyilerini gördük bu tür aksiyonların. O bakımdan e, Salkan Atim Aladı Karanlık Essence'nin toptan büyük bir hayal kırıklığı olduğu ve e, ama ticari başı sırasını tabii ki görmezden gelmiyoruz. E, Tüm seri sevenler, izleyenler hikayeyi nihayetlendirebilirler. Bu salondan çıktıktan sonra üzerine konuşulacak şeyi bulabilecekler mi? Çok sanmıyorum. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra bu hafta vizyona gün iki tane yerli film var. Dağ ve Gözetleme Kulesi. Onun üzerine biraz konuşma fırsatı. Olsun. Kimi sevdalar aranır Hani dağların ardından.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 Kimi bilmem kaçında Kimi yok der inanmaz Kimi bulur anlamaz Sevda uzak değil ki Sevda baş ucumuzda Sevda pek yakında Sinemalarda Benim sevdam Cevap bana sevda Soranlara Benim sevdam Sanat hatta sinemalarda Benim sevdam Yarın benim sevdam öbür gün Benim sevdam başlar Yeniden her gün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 Merhaba, ben Şenay Aydemir. Kadrajla birlikteyiz. Vizyona giren filmleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftanın iki tane yerli yapım var. Bunlardan bir tanesi daha. Alper Çağlar yönetmen koltuğunda oturuyor kendisini. Ee, Büşra filminden hatırlarsınız ilk filmi Büfraf idi ee, o dönem hatırı sayılır beynelerde almıştı yalnız daha filmi için aynı şey söylemek oldukça zor. Neden daha savunuyorsunuz diye soruyorlar bize neden tarlalarla şehirlerle uğraşmıyorsunuz diyorlar ama o da çocuklar o da bu ülkenin baştaçtır gökyüzüne en yakın yeridir bizim dağımızdır. Size komik gelebilir ama ben... ...askere gideceğim diye hep mutlu ol. Oradaki gariban çalılar kanla sulanmıştır. En güzel çiçekten daha değerlidir. Oğlum anlat be poşet. İki buçuk sene oldu askerliğe. Normal hayat neymiş bir görüntü? Karlı zirvelerin tepesinde uçan kartallar... ...ne yiğitler görmüştür. Ama anlatmazlar. <Gülüyor> Bir kere baştan söylemek gerekirse çok militarist bir film ve hani şunun en son ihtiyacımız olan şey bir film militarizm dolu suyla filmin anlat hikayenin işte bir, bir dağ başında e, yalnız kalan ve kendilerine yardım ulaştırılamayan iki askerin biri uzun dönem yeri kısa dönem iki askerin e, hem işte PKK'yla hem de e, doğayla mücadelelerini anlatıyor ama bütün bu e, örgüyü kurarken e, çalışın o çatışma koşullarının insanlar üzerinde yarattığı etkileri bir tarafı bırakarak bu e, uzun dönem, kısa dönem askerlerin birbirleriyle olan yakınlığını onların yani bir türünden birliktelik sağlayarak ortak düşmana karşı cesurca savaşma hikayesi anlatıp buna bir güzelleme yapıyor. Ama dediğim gibi e, şu an en son ihtiyacımız olan şey bu filmle ilgili belki söylenebilecek tek olumlu şey, filmin yönetmeninin niyetinden bağımsız olarak final jeneriğindeki görüntüler. Filmin final jeneriğinde 19 ile 2012 yılları arasında hayatını kaybeden e, askerlerin isimleri geçiyor liste olarak. E, ve bu liste bitmek bilmiyor açıkçası. E, o final cereyini yeni izlerken insan ister istemez e, neden bu kadar çok insan öldü ve neden ölmeye devam ediyorlar sorusu geliyor. E, nacizane önerim haddim olmayarak e, Alper Çağlar'ı bu bölümü e, savaş karşıtı bir video art projesi olarak ee, başka yerlerde gösterebilir. Gerçekten yani oldukça etkileyici bitmek bilmeyen bir isim listesi ee, ve e, bu listenin daha da uzamaması gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, gibi ama e, filmin niyeti aslında savaş karşıtı bir şey koymak değil. Film e, nefeslere karşılaştırıldığını da bir cümleyle değinmek lazım. E, açık söylemek gerekirse nefes çok kendisini bilen ve savaşın askerler üzerinde, insanlar üzerinde yarattığı psikolojiyi iyi bir filmdi o yüzden nefes e, dağla karşılaştırılamaz karşılaştırılırsa da onun yanında bir başlık gibi kalır haftanın bence en önemli filmi ise gözetleme kulesi Pelin Esmer'in e, hatırlayacaksınız Altın Koza'da e, en iyi yönetmen kadın oyuncu yardımcı erkek ve yardımcı kadın oyuncu ve ayrıca görüntü yönetmenliği olmak üzere Beşval'da öyle almıştı festivallenin konuşulan filmlerinden bir tanesi olmuştu ee, filmin başrolünde Olgun Şimşek ve Nilay Erdoğanmez var. Nilay Erdoğanmez ilk filminde ilk kadın oyuncu ödülüne değer bulunmuştu. Korkmuyor musun burada yalnız? Yok. Buraya bir iki hayvandan başka kimse vuramaz. Bunlardan ben sana Sen? Korkmuyor musun burada? <Gülüyor> Dalgı dinlemede normal. Dibsiz göz. Dibsiz göz normal mi? Dosyadayım. İşe girdim. Ne? Hadi hazırsan çıkalım hadi. O da verdiler o gardan o da gardı, kalıyor. Neredesin Nihat sesin çıkmıyor hiç? Kırmadın mı? Yo normal normal yaşıyoruz işte. Kızım. Biz senden hosteslik için anlaştık. Rahat mı batıyorsun? Seher rahat mı batıyor? Ne işin var senin otogarda? Ne yapacaksın? Nereye gideceksin böyle? Sen kulen çıksana ya. Seher kızım. Seher Dipsiz Göl dinlemede normal. E, film iki tane ağır yük taşıyan iki büyük suçluluk duygusuyla yaşamak zorunda kalan bir kadın ve erkeğin bir gözetleme kulisinde birbirlerini tamir etme hikayesi diyelim. E, filmin kadın karakteri sar büyük bir sırrı e, taşımaktadır ve otobüslerde hosteslik yapmaktadır. Nihat ise yine benzer bir şekilde suçluluk duygusuyla bütün çevresinden kaçmış bir gözetleme kulesine yalnız başına sığınmıştır kendisiyle hesaplaşma yaşamaktır. Bu ikinin yolları bir şekilde kesişir ve ikisi açısından da zor bir süreç, hesaplaşmalı bir sürecin kapıları açılır diyelim. Gözetleme kulesinin eksiği bence Nihat karakteri biraz daha geliştirilmeye muhtaç ama bütün bunlar bir yani yılın iyi filmlerinden, iyi yerli yapımlarından bir tanesi olarak... Öne çıkıyor aynı zamanda Nilay Erdoğan da e, Türkiye sinemasına armağan ediyor bir kadın önce olarak. Bunun ilgili iki küçük duyuru yapmayı da e, ihmal etmeyelim birincisi. Filmin bu akşamki 19 seansı sonrasında Beyoğlu sinemasındaki e, 19 seansı sonrasında filmin yönetmeni Pelin Esmer e, bir söyleşi geç, gerçekleştirecek. E, söyleşinin moderatörlüğünde Sinema Yazarları Derneği Başkanı Tunca Aslan yapacak <gülüyor> Sinemezerleri Derneği e, o Sineması'na destek olmak amacıyla e, Beyoğlu Sineması'nda filmler vizyona girdiği hafta e, bu tür söyleşiler düzenleyecek Beyoğlu Sineması'nı e, yaşatmak için. Bununla ilgili internette de bir imza kampanyası var. E, biliyorsunuz yolunda sinema kalmadı ve bu imza kampanyasına katılmanızı da e, rica edeceğim. Diğer durum ise e, radikal... İnternette e, bir soruyla e, gazetleme kulesine 10 çifte 20 bilet veriyor. E, Lütfen internet sitesinde soruyu bulacaksınız. E, bu soruya cevap veren 1. 5. 10. 20. 50. 100. 150. 200. 250. ve 300. kişiler çiftçilik bilet kazanacaklar ve bu bilette hafta sonu herhangi bir seansta, istediğiniz seansta bu filmi görme fırsatınız olacak. Bu duyurları da yaptıktan sonra bir hafta sonları diyelim. Önümüzdeki hafta Kadir'le tekrar buluşmak üzere. Bu mendili Bu mendili Sakla Sende kalsın Anarsan Bir gün eğer Akarsan Gölgenindeki yaşlı silersin, unut beni.